Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık programındasınız. Ben Hasan Cenk Dereli. Bugün 3 konuğum var. Yani stüdyoda kalabalığız, 4 kişiyiz. Ee, onlarla beraber moda sahnesini konuşacağız. Şöyle yapalım, herkes kendini de biraz tanıtarak böyle sürpriz bir şekilde <gülüyor> adını söylesin. <gülüyor> Bilge Kalfa ben, Halukar Mimarlık. Hı hı. E, moda sahnesi projesini yapıyoruz, bu yüzden bugün <gülüyor> buradayız. Hoş geldin Bilge. Bilge daha önce de programımızın konuydu. Evet. <gülüyor> Gamze İşcan, mimarım, Halüker Mimarlık. Ben de aynı sebeplerden buradayım. Hayırlı bir iş için. <gülüyor> ben de Mert Fırat, e, Moda sahnesi üyelerindenim denim, Halüker mimarının arkadaşıyım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden burada bulunuyorum. <gülüyor> o yüzden ben de. Çok ısrar Moda sahnesi sardı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi moda sahnesini konuşacağız ve moda sahnesini tekrar tekrar edip herhalde moda sahnesinin adını herkesin aklına kazıyacağız. Güzel Dakika, bir proje var. Dakikada altı defa. En azından. Hatırını. Moda sahnesine değil mi? Evet. Nereye? Moda, sahnesini. moda. moda, sahnesini. moda sahnesi. Moda <gülüyor> sahnesine. Bir yandan kent içerisindeki kültür kurumlarının böyle kapanması etmesi ya da bir şekilde ticari olarak...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 Anladın, e, moda sahnesi şu anda e, Kadıköy'de Moda'da hı hı. Bahariye Caddesi üzerinde e, Cafera Mahallesi Halil Eta, Etam Sokak, Halil sokak. Etam sokak hı hı. 37 no 37 eski moda e, sinemasının olduğu yer aslında yani? aynen yani moda sineması uzun yıllar orada faaliyet göstermiş ondan önce başka bir e, tiyatro salonu olarak inşa olmuş o tiyatro salonu olma sürecinden sonra bir markete dönüşmüş galiba o marketten hı hı. sonra tekrar sinema olmuş ee, ve uzun yıllar moda sineması olarak faaliyet göstermiş. Aslında ilk önce Kafkas sineması olarak açılmış. Sonra moda sineması olarak Hı -hı. faaliyet göstermeye başlamış. O zamanlar hep festival filmleri. işte o festival filmlerinin işte yönetmenleri bir şekilde orada ağırlanıyormuş. Ee, işte Türkiye'li yönetmenler. Yurt dışından gelen yönetmenler. Konserler yapılıyormuş orada. Ee, bu etkinlik uzun zaman sonra e, hani azalmaya başlamış. Ve artık sadece sinema salonu olarak faaliyet göstermeye başlamış. Ve... ...o sinema salonu faaliyeti... E, ...bu teknolojinin biraz gerisinde kalmaktan da kaynaklı... E, ...işte bu biraz... ...vahşi bir pazara dönüşen sinema sektöründeki... ...o duruma uyum da gösterememekten kaynaklı... ...böyle bir azalmaya doğru gitmiş... E, ...bizim tanışmamız da tam... ...bu aşamada oldu işte... ...Bahariye Caddesi üzerine aslında bu hani... E, ...neresi orası... ...adliyeye... ...halk eğitim, halk eğitim, halk eğitim halk. verici... <gülüyor> ...gelmeden... Hı hı hemen Ziraat Bankası var galiba orada. evet Ziraat Onun Bankası yanında, ile Halk Eğitimi'nin arasındaki tam sokak arasındaki hı. aşağı doğru inen bir yokuş var Peki ee, nasıl sonra. bir ekip var orada yani nasıl bir ekip burayı girmeye, buraya girmeyi niyetlendi yani? <gülüyor> şöyle bir ekip var ee, aslında daha önce oyun etölyesinde çalışmış bir ekip var hı hı. işte bir e, 11 yıl kadar falan işte galiba oldu oyun etölyesi açıladı hı hı. orayı inşa eden orayı kuran ekibin içindeki ekip aslında ve ...işte Orhan Tozkoparan... ...onlardan bir tanesi... Ee, ...Erdal Çiftçi... ...onlardan bir tanesi... ...yani bizim ortaklarımız... ...on iki tane ortağımız var... <gülüyor> ve ...ben sayacağım onların isimlerini... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ...başından bir olun işte... ...İrfan Varlı... <gülüyor> ee, ...yani... ...oyun atölyesinde kuran ekip olduğu için... ...Kemal Aydoğan, Selçuk Aydoğan... E, ...Bengi Günay... E, ...işte Onur Ünsal... <gülüyor> ...ben... E, ...Timur Acar... ...İnan Ulaş Torun... <gülüyor> <gülüyor> İsmini unuttuğum Bar Barış. Barış, Barış Yaman. Ee, şimdi bu ekibin tamamı aslında daha önce oyun atölyesinde çalışmış bir ekip. Ee, birbiri uyum içinde çalışmış bir ekip. Fakat orada bir ayrılıktan sonra e, tekrar nasıl birlikte tiyatro yaparızın yolunu ararken aslında bulduğumuz bir şey bu oluşum. Ee, o ayrılıktan sonra biz hani böyle değişik mekanlar aramaya başladık. Ki daha önce moda sahnesi e, daha doğrusu moda sineması.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 Bir ekip bunun kendinde engage etmiş durumda galiba. E, sizler de sevgili dinleyenler e, araştırıp bakacağınızda göreceksiniz ki e, hiçbir şey kolay olmuyor. Yani özellikle maddi imkansızlıklar artı işgücü eksiklikleri oyuncuları <gülüyor> <gülüyor> ne hallere sokuyorlar. Benim ismini saydığım kişiler zaten en hani aslında ışık tasarımcısı uh -huh. bizim e, sahne tasarımcımız e, işte yönetmenimiz uh -huh. idari müdürümüz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 ...işte şantiye alanında da prova yapılabiliyor galiba onun sonunda. Evet. Mimarlarımız bizim şansımız oldu. Hani çünkü e, şöyle bir şey vardı işte ya bu duvarı böyle bırakabilir miyim? <gülüyor> Ama hangi mimar bunu kabul eder ki filan diye biz filan diye böyle. Hani, ya zaten onlar bu öneriyle geldiler. Hı. İşte e, ne bileyim şimdi hani böyle spoiler vermeyeyim hani girince gelince insanlar bazı şeyleri görsün. Hı hı. Ee, Orada bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> girdikleri zaman insanlar hani burası böyle mi kalacak dedikleri noktada evet orası öyle kalacak <gülüyor> diyebiliriz. Şimdiden duyurulur. Şimdiden diyebiliriz. Evet evet yani bu hay Allah yetişmemiş <gülüyor> bir şey yok yani gerçekten tercihlerle ilgili. <gülüyor> hay Allah gördün mü? bak ekim demişler ama işte evet. yetişsin diye <gülüyor> duvarı böyle Şu bırakmışlar. Uraşlar. Paraları da yok galiba falan de yani, evet.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 e, kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar. <gülüyor> bir de şeyden bahsetmek gerekiyor bence Mike e, Nielsen işte, e, diye bir akustik Hı -hı. tasarımcımız var. Michael Muhteşem. Michael Nielsen. <gülüyor> Michael da bir modalı. <gülüyor> Biz hepimiz modalıyız zaten artık. Ofisi de modaya taşıdık. Moda sahnesiyle ne birlikte. E, bize yani Mike'ın öğrettikleri de başka bir okul yani bir taraftan. Çünkü oranın e, İstanbul'a belki hiçbir salona harcanmamış o akustik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 böyle sekiz metrelik tavın, sekiz metre yüksekliğinde bir mekanın bütün yüzeylerini, akustik malzemesini bayağı elle evet. <gülüyor> imal ettik. Böyle... Hepsi birbirinden farklı evet, olacak. Hepsi birbirinden şekilde. farklı. Böyle bir kıymeti de var. Yani bir taraftan böyle çok duygusal bir durumu da dönüştü böyle. Tamam, bari. gözyaşlarına bulmadan. <gülüyor> plastik plastik kaplarda imal <gülüyor> ettik. Bir... Tabii ki akustik malzemesi <gülüyor> kullanacağız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>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 O e, orayı da tamamen açılabilir doğramalarla düşündük yani e, adım attığınız... Siz attığımız... mi Keşke. <gülüyor> hani duyuralım diye yani. Ortaklar böyle bir şey düşünmezler miydi diye. Seve seve ne Pasaja girdiğiniz andan itibaren e, her yere ulaşabiliyor ve görebiliyor olacaksınız. Evet.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 Bir gidişat var yani. Onu Tabii. da takip etmek isteyenler ve hani moda sahnesiyle ilgili pek çok şey takip etmek isteyenler. Et moda sahnesi Twitter hesabından izleyebilirler. Evet. Evet. Çok güzel bir günlük oldu evet. aslında. Et evet. Yani... Hamlet var. Et Bütün Çılgınlar var. Et e, Ayhançolar var. Hı -hı. Hı -hı. E, bunlar da aslında çıkaracağımız... Kim bunlar? <gülüyor> Kim bunlar? <gülüyor> bunlar diğer ortaklar. <gülüyor> bunlar gerçekten diğer ortaklar. Çünkü aslında bizim oyunlarımız. Hı -hı.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 şimdi mimarların arkadaşımız olması haricinde, hani bütün çılgınlar yani. Bütün bir yandan da yok bütün çılgınlar. Değil mi? <gülüyor> bir yandan da şöyle bir yanı var. Şimdi her gün bizim neler? Tabii ki ideal olanı bu. Ama bir yandan da şey, hani bir yapı inşa edilirken sürekli bir şeyler eklenir ya. Sürekli orası daha daralır, bir bir şey hale gelir filan. Burada böyle yapım daha başından şu ana kadar.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 <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.